Allah müsaade etti ya Allah şebab şey. Elhamdülillahı Rabbi Lâlimin ve laqabetü'l Muttaqin ve laudvanı illa al-Zalimin. Ve ve selamı ve illa zalimin Ve salatı ve selamı ala eşrefil enbiyai ve laqabetü'l Muttaqin ve Ve aleyna ecma'in Allahümme allimna bima yenfavuna ve enfağına bima allemtana fe ma alama teşavu qadîr. Allahümme aizzel İslam ve al-Muslimin ve a'li kelimetel haq ve al-din bir rahmeteki ya erhamun rahimin. Allahümme innen eselüke al-afve ve al-afyeh ve al-muvafate daima fi din ve al-dunya ve al-akhira ve al-fevze bil-cennete ve al-necate min el-nar ya rabbel alemin. Ey bizim Allahımız sen bizlere hakka hak göster ona tabi olmayı ve batılı batıl göster, ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizlere dünyada ve ahirette afiyetler ver ya Rabbi. Korktuğumuz bütün kötülüklerden bizleri koru. Bütün iyiliklere bizleri nail eyle ve ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi senin lütfuna ve iksanına, ikramına sığınaraktan, sığınaraktan senin rahmetini her zaman gözümüzün önünde tutuyoruz ya Rabbi. Sen bizlere... İslami ilham, İslami gayret, İslami güç vererekten hakkı hak göster ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, bugün gene büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz sizlere. O sahabenin ismi Huzeyfe binil Yemen. Huzeyfe binil Yemen. Yemen'in oğlu Huzeyfe. Büyük bir zat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında birkaç tane hadis izah etmiştir. Bu büyük sahabe daha sonra zikredeceğiz. Üç tane e, mümeyyed sıfatı var idi. Bu sıfatlarından Allah'ın Resulü çok yararlandı. Allah'ın Resulü bu sıfatlardan çok yararlandı. Onun için Allah'ın Resulü buyuruyor ki مَا huzeyfe حَزِيْفَا فَصَدِّقُوهُ huzeyfe sizlere ne söylerse ona inanınız. Ona, onu tasdik ediniz. ve أَقْرَعُكُمْ أَقْبُ اللّٰهِ bin مَسْعُودِ Abdullah bin Mesud da sizlerini okuyup okutacak olursa fakrauhu onu okuyunuz. Çünkü Abdullah bin Mesud kıraat ehliydi. Sesi güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok severdi. Bu bununla meşhur idi. Huzeyfe Hazretleri de Huzeyfe Hazretleri de Esraru Rasul sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerimizin sırdaşı idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı Huzeyfe Hazretleri de. Bundan dolayı Huzeyfe sizlere ne söylerse ona inanınız. Abdullah bin Mesut'ta ne okuyacak olursa onu okuyunuz diye buyuruyor. Evet bu büyük sahabe, bu büyük sahabe Allah'ın Resulü buna şöyle diyor. Ve inşi'ite kunte minel muhacirin ve inşi'ite kunte minel ensar. Sen ne arz sen Arz et. İstersen ansarlardan olmayı iste, istersen Mekkeli olmanı iste. Hangisini arz edersen ondan olabilirsin diye buyurdu. Bunun söylentisini az sonra sizlere izah edeceğiz. Evet bu kelimelerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi karşısına aldı. Bu, ke bu kelimelerle Hazreti Huzeyfe'yi Allah'ın Resulü okşadı. Evet, Hazreti Huzeyfe, bu büyük zat, bu büyük zat, kendisi Mekke'de doğmuştur. Medine-i Münevvere'ye geçmek, göç etmek mevguliyetinde kalmıştır. Kendisi doğumu Mekke-i Mükerreme'dir. Mekke-i Mükerreme'nin ayrılmasının sebebi de, değerli kardeşlerim, yakın akrabalarından, abes akrabasındandı kendisi. Kendisi akrabalarından bir tanesini öldürdü. Öldürdükten sonra bunun üzerine, Mekke'de yaşamasını kendisi tehlikeli gördü kendisine. Bunun üzerine Medine Münevvere'ye kendisi hicret etti. Medine Münevvere'ye hicret ettikten sonra, göç ettikten sonra orada Beni Abdül Eşhel kabilesiyle dostluk kurdu, onlardan bir tanesiyle evlendi. Beni Abdül Eşhel kabilesiyle dostluk kurdu, onlardan bir tanesiyle evlendi. Evlendikten sonra Hüzeyfe oldu. Yemen orada evlendi. Yemen evlendi. Oğlu Huzeyfe oldu. Onun üzerine zaman geçti. Daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye aralıklı gelmeye başladı. Kah Mekke'te kalırdı, kah Medine'de kalırdı. Kah Mekke'de kalırdı, kah Medine'de kalırdı bu zat. Evet, hal böyle deve, devam ederken ide İslam'ın meşalesi ortada yayma yayılmaya başladı. İslamiyetin meşalesi ortaya yayılmaya başladı. Bunun üzerine bunun üzerine Yemane Yemen'e babası Hüzeyfan'ın babası kendi kabilesinden 11 kişiyle birlikte Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi. Allah'ın Resulü de o sıralarda Medine'yi Münevvere'ye hicret etmemişti. Medine'yi Münevvere'ye hicret etmemişti. Evet Medine-i hicret, hicret etmeden 11 tanesi kabilesiyle beraber Huzeyfe'nin babası Yeman, Peygamber Efendimiz huzuruna geldiler. Orada İslamları ilan ettiler. Ve Müslüman oldular. Müslüman oldular. Bunun üzerine bunun üzerine evet Huzeyfe oğlu Aslan Mekkeli Menşe olaraktan da medine Münevvere'li oldu. Bunun üzerine işte Peygamber Efendimiz ona dedi ki sen istersen Mekkeliyim de istersen ensarım de hangisinden dersen de senin seçtiğin benim yanımda makbuldur deyince bunun üzerine Huzeyfe dedi ki o zaman Allah'ın Resulü madem bana bu seçenek hakkını veriyorsun ben de ensarlardan olmuyorum, olmak istiyorum diye buyurdu. Evet peygamber efendimiz çok sevindi bunun üzerine. Evet Huzeyfe'nin babası annesi elbette Müslümandı. İslam evinde yetişti. Annesi babası Müslümandı. İslam evinde yetişti. Kendisinin sevgisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duydukça artıyor idi. Duydukça artıyor idi. Peygamber Efendimiz'in cemalini görmemişti. Nur cemalini görmemişti. Gözleri gözlerine Peygamber Efendimiz'in gözlerini isabet etmemişti. Ama bunun üzerine bunun üzerine gene de ne yaptı? Müslüman oldu. Şu annesinin babasının annesinin babasının Müslüman olmasıyla kendisi de ne yaptı? Müslüman oldu Huzeyfe. Yemen'in oğlu Huzeyfe. Evet, Allah'ından razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmezden önce elbette ki çok severdi dedik. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevver'e, Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Mekke-i Mükerreme'ye gelince orada dedi ki: "Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü!" Ey muhacirün أنا em ansari ben muhacir miyim ensar mıyım bana dedi haber ver ey Allah'ın resulü deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inşiete minel muhacirin istersen muhacirlerden ol ve inşiete kunte minel ansar istersen ensarlardan ol dedi. O zaman fakteru li nefsik fakter li nefseke ma tuhibbu her iki kapıylesi de Halik kapilede bana çok sevgilidir. Hangisini seviyor isen nefsini onu seç deyince o zaman Fakale dedi Huzeyfe Bel ene ensariyun ya Resulallah Ben ensarlardan olmak istiyorum ben ensarıyım diye buyurdu. Ensari diye buyurdu. Yardım ecidi dostlar. Fakirlere el, el, el uzatanlar. Gariplere bağırlarını aşanlar. Gönüllerini herkes için hoş kılanlar. Böyle bir sahabeydi Ensar ehli. Ensar ehli öyleydi ki Allah'ın Resulü kendilerine hicret etmezden önce bile kalpleri Mekke'yi mükerremedeydi. asrıydı kalpleri. Her kafile geldiğinde mutlaka Allah'ın Resulü'nün huzuna uğrarlardı. Orada israr ederlerdi. Ey Allah'ın Resulü senin mekanın bizde. Yerin bizde. Senin sevgin bizim kalbimizde yerleşti. Mekan kurdu. alt kurdu derlerdi. Peygamber Efendimizin Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret etmelerini çok arz ederlerdi. Onların arzularını, o sadık isteklerini de Allah boş çıkartmadı. Sonunda da işte Allah'u Resulü'ne Hazreti Allah Celle Celaluhu müsaade etti, hicret et diye Medine-i Münevvere'ye. En sevgili dostuyla, kardeşiyle, sır ve alem halinde, her halükarında dostu olan Ebu Bekir radıyallahu anhu. Hazretleriyle beraber oraya hicret etti. Evet böyle bir kabileyi seçti Hazife. Huzeyfe böyle bir kabileyi seçti. Ve o kabileden olmasını arz etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna çok sevindi. Fesurra bizelik Ona da çok sevindi Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ona da çok sevindi. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki Medine-i Münevvere'ye hicret edince devamlı beraber oldu. Huzeyfe hazretleri Peygamber Efendimiz'le devamlı beraber oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir savaşından geri kalmadı. Huzeyfe. Bütün savaşlara katıldı. Bükün kazvelere katıldı. Hiçbir savaştan geri kalmadı. Ancak Bedir Savaşı'na gidemedim diye üzüldü. Bedir Savaşı'na gidemedim diye üzüldü. Onun sebebini de kendisi şöyle izah ediyor. Günlerden bir gün diyor. Bizler babamla Medine'nin dışındaydık. Gezerken Kureyşler bizi yakaladılar. Şehrin dışında Kureyşler bizi yakaladılar. Dediler ki sizler nereye gidiyorsunuz deyince Kureyş Mekke'nin tarafından yürüyen bizler dedik diyor Medine'ye gideceğiz. Hayır siz Medine'ye gitmiyorsunuz sizler gidip Muhammed'e yardım edeceksiniz dediler. Hayır biz Medine'ye gidiyoruz dedik diyor. Evet bizim maksadımız Allah'ın Resulü'nü evet gidip görmek onun yanında bulunmak onun savaşlarına katılmak. Idi. Ama onlar ele deyince biz, biz hayır Medine'ye gitmek istiyoruz deyince hayır siz Muhammed'e yardım etmeye gidiyorsunuz deyince bizden ahit aldılar. Biz de ahit verdik onlara evet Muhammed'e gidip bu halimizde yardım etmeyeceğiz diye onlara söz verdik ahd ettik diyor. Evet ne zaman ki Medine münevvereye geldik bizi bıraktılar geldikten sonra Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıktık. Allah'ın Resulü'nün huzuna çık. Dedik ya Resulallah. Bizleri yakaladılar. Bizler böyle ahit verdik onlara. O ahdimizden nasıl yapalım deyince Allah'ın Resulü buyurdu. Ahdinizi yerinize getiniz. Yegane bize yardım eden Allah'tır diye buyurdu. Ahdinizi yerine getiriniz. Yegane bize yardım eden Allah'tır diye buyurdu. Evet bunun üzerine biz savaşa katılamadık diyor. Bedir Savaşı'na diyor. Evet ne zaman ki Uhud Savaşı olunca Ukuz savaşında Huzeyfe ve babası birlikte katıldılar savaşa. Huzeyfe ve babası savaşa birlikte katıldılar. Evet Huzeyfe bu savaşta, Uhud savaşında Uhud savaşında şehit düşmedi. Ancak babası da şehit düştü. Babası şehit düştü. Babasının şehit düşmesi karşı tarafının kursunlarıyla değil. Kendi kursunlarıyla kendi aralarındaki olan bilmeyerekten muhacirlerin kılıçlarıyla şehit düştü. O da şöyle oldu değerli kardeşlerim. Ne zaman ki savaşa girince Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yaman, Yaman yaşlıydı. Bunun yaşına bir yaşında bir kişi daha sahabe vardı. Sabit bir Vaks, Vaks isminde bir sahabe vardı. Bunların ikisini savaşa katılmalarını istemedi. Yaşlıydı kişi de çünkü. Bunları ne yaptı? Kadınlarla çocukların bölümüne koydu. Onlar orada kalacaklardı. Savaş devam ediyor. Savaş en şiddetli anını başladı. Onların gözünün de devam ediyor. Bunun üzerine Yeman dedi ki o arkadaşına ya görüyorsun herkes savaş ediyor. Herkes savaşın içerisinde. Peygamber Efendimiz bile savaşın içerisinde. Biz de zaten yaşlanmışız. Ömrümüz kısa zaten. Allah bilir. Bir ayağımız dünyada bir ayağımız da kabirde. Gel biz de savaşa katılalım da. Şehit düşeriz belki. Bu mükafata nail oluruz dedi. Bunun üzerine arkadaşına teşvik etti. İkisi de yaşlı. Çocukların bölümünde kalıyorlar her ikisi de. Bunun üzerine teşvik edince arkadaşı da bunun ısrarını kıramadı savaşa çıktılar. Evet. Arkadaşı savaşta şehit oldu. Kar karşı tarafın Atmalarıyla, kılıçlarıyla. Ama bu sahabeye gelince, bu sahabe, ne zaman ki savaşa katılınca, birbirlerine girdi sahabeler, otekiler. Oteki sahabeler bunu seçemediler. Seçemeyince, onların kılıçlarıyla bu şehit düştü. Oğlu gördü babasını. Baba, baba, baba diye bağırdıysa da, etraftaki sahabelerin sesini duyuramadı. Ve şehit düştü. Karşı tarafın, oklarıyla veya kılıçları ile değil diğer sahabelerin şehit şeyleriyle kılıç düştü. Bunun üzerine bunun üzerine Huzeyf ve şöyle buyurdu. Yaghfirullahu lekum ve hu Allah sizlere rahmet eylesin. O rahmet edenlerin en rahmet edicisi Allah'tır diye babasına da bu meydanda bu dua okudu. Babası gözünün önünde şehit düştü ve babasına da bu dua okudu. Evet, Allah'ın Resulü dedi ey Huzeyfe senin baban şehit düştü. Senin babanın diyesini vermemiz gerekiyor. Babana diye vereceğiz diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Huzeyfe dedi ki Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü benim babam şehadetlik istiyordu. Allah bunu ona nasip eyledi. Ben bu diyeyi almıyorum. Ben bu diyeyi sahabelere bağışlıyorum diye buyurdu. Ben bu diye almıyorum, kan bedelini almıyorum. Ben bunu sahabelere ve orduya bağışlıyorum diye buyurunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha fazla sevinç ve surur katmış oldu. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeleri denerdi. O hem peygamberdi, hem komutandı, hem liderdi, hem önderdi. Hem cenneti tarif ederdi, hem de cehennemi tarif ederdi. O her şeyden önce Resulullah, Allah'ın Resulü idi. Bazı sahabeleri denerdi. Bu büyük sahabede, Huzeyfe'de üç tane sıfat belirtti. Üç tane sıfat belirtti. Bir tanesi, çok zekalı olduğunu gördü. İkincisi, verilen emri hemen derhal anlar. Böyle bir hal gördü. Üçüncüsünü de, çok sırrına pek bir insan olaraktan gördü. Bu üç tane vasfı bu sahabede keşfetti. Allah'ın Resulü. Ve Allah'ın Resulü bütün sahabeleri de hal ve hareketlerine göre özellikleri denerdi. Her sahabeye bir özellik seçerdi. az ederdi. Onu bilmek isterdi. Çünkü Allah'ın Resulü her sahabeyi her yerde kullanamazdı. Nerede layık onu kullanmaya çalışırdı Allah'ın Resulü. Bundan dolayı da bu sahabede bu büyük sahabede bunu keşfetti. Evet ancak o sıralarda malumunuz ki Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de Yahudilerden çok münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz hali hareketlerini takip eder. Peygamber Efendimiz'i bazı şeylere düşürtmek için hile yaparlardı. Hatta tuzak kurmak isterlerdi. Emri ilahi yaymasına engel olurlardı. Sahabelerin içerisinde bulunlardı. Zahiri sahabe iç ise küfürle dolu idi. Böyle bir Yahudilerden münafıklar vardı. Bunların şerini önlemek de elbette ki sırrına pek gözü açık, anlayışlı bir kişiye ihtiyaç vardı. Allah'ın Resulü çağırdı Huzeyfe'yi. "Ey Huzeyfe!" dedi. "Ben sana bir sır vereceğim. Sen bu sırrı hiç kimseye vermeyeceksin. Ben sana bir sır vereceğim." ''Bunu hiç bir sahabeye izah etmeyeceksin.'' dedi. Münafıkların isimlerini verdi. ''Kimler münafıksa bunları takip edeceksin. Bunlardan ne hal ve hareket değilsen getir bana bildireceksin ve kimseye de söylemeyeceksin.'' dedi. ''Takip edeceksin bunları. Hal ve hareketleri izleyeceksin. Nereye giriyor, nereden çıkıyor, nereden zarar verecek bizlere, bunlara bakacaksın.'' Bunlardan edinmiş olduğum bilgileri de hiç kimseye benden başkasına söylemeyeceksin diye buyurdu. Evet ve nitekim Huzeyfe Allah'ın Resulü'nün tavsiyesini de tuttu. Bundan dolayı da o zamandan işte sahabelerin arasında şöyle lakaplandırıldı Peygamber Efendimiz yanında. Sahibi sırrı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin sırdaşı Huzeyfe'dir. Peygamberin sırdaşı Huzeyfe'dir diye buyurdu. Evet böyle bir zahabeydi Huzeyfe. Allah cümlemizi bunun şefaatine nail eylesin değerli kardeşlerim. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun o üç zekasından, üç vasıftan çok istifade etti Allah'ın Resulü. Evet Huzeyfe böyle iken en büyük savaşlar meydana geldi. En büyük savaşlar meydana geldi. Evet Handek Savaşı değerli kardeşlerim, Handek Savaşı. O Handek Savaşında, Handek Savaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıldı. Çünkü düşman hem sağdan, hem soldan, hem arkadan kuşatmışlardı Müslümanları. Müslümanları kuşat kuşatmışlardı. Peygamber Efendimiz çok büyük sıkıntılar çekecekti. Ve bu sıkıntıları çekerken karşı taraf çekmiyor muydu? Karşı taraf daha fedasını çekiyor idi. Kureyş Ebu Süfyan başkanlığında gelmişler Medine-i Münevver'i işgal edecekler ve Medine-i Münevver'i işgal ettikten sonra Allah korusun, Allah korusun çoluk çocuk demeden imha edecekler idi. Ama düşünelim ki bu sahabelerin arkasında kim var? Bu sahabelerin arkasında yardım eden kim var? Bunların yegane tevekkül olduğu kişiler kimler? Bunu düşünelim. Allah sevgilisini bırakmaz. Ona tevekkül olanı Allah yardım eder. Nerede olursa olsun Mevla onun yardımcısıdır. Allah lütuf sahibidir. Onun ikramına, onun gücüne, onun kuvvetine sığınacak olursak asla bize hezimet olmaz. Nusret ve hidayete ulaşmak o yolda olduğu gibi nusrette ve başarıda o yoldadır değerli kardeşlerim. Evet. O halde devam ederken, o halde devam ed ederken Müslümanlara kuşatmış iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette Huzeyfe'nin o zekasından istifade edecekti. Allah Rabbil Alemin lütuf sahibi bir gecede büyük bir rüzgar verdi. Çok büyük bir rüzgar. Gözleri kumla dolduruyor. Ağızlarını aşamıyor. Hayvanları öldürüyor. Yiyecekleri Yiyecekleri eşyarı alt üst yapıyor. Böyle bir rüzgar verdi Rabbil Alemin. O karşıdaki düşman şaşırttı ne yapacağını. Ne yapacağını şaşırttı. Evet ne yapacağını şaşırttı ama gene de gayesinden vazgeçmiyor. Gene de gayesinden vazgeçmiyor bu kişi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada o sırada kalktı. Orduyu komutanları komutanları orduyu kontrol ediyor. Ana münafıklardan da devamlı gelip "Ya Muhammed bize müsaade et. Ya Resulullah bize müsaade et. Ailemiz yalnız kaldı. Evde kimse yok. Çocuklar sefil oldu." diyerekten izin almaya çalıştılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve her izin isteğine izin verdi. Hiçbir bir tanesine de engel olmadı. Hepisini de gönderdi isteyenlerin. Çünkü gayelerini biliyordu Allah'ın Resulü. İsteyenlerin kim olduğunu biliyordu. Onların ne niyetle istedikleri bildiğinden dolayı Allah'ın Resulü bildi ki bunlar kalsa da bana manfaat sağlayamayacaktır. Asla bunlar bana hizmet etmeyecektir. Bunu bildiğinden dolayı Allah'ın Resulü, Allah Resulü onlara izin verdi. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece kalktı. Herkesi tek tek kontrol ediyor. Herkesin yanına gidiyor tek tek kontrol ediyor. Ta ki bana geldi diyor Huzeyfe. Ta ki benim yanıma geldi gece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince benim de yarı yapak bir elbisem vardı o da hanımdan kalma. Üzerime salmışım ortalıkta çok soğuk yerde yatıyorum diyor. Bana yaklaştı. Sen kimsin dedi diyor. Ben Huzeyfe'im. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Ben Huzeyfe'im. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Bunun üzerine bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ey Huzeyfe sana şu anda büyük bir görev veriyorum. Büyük bir görev veriyorum. Sen karanlıkta şu gece düşmanın ordusuna gideceksin. Orada kendin olup bitenleri olup bitenleri bana bildireceksin. Olup bitenleri bana bildireceksin. Orada ne var ne yok onların esrarlarını bana getireceksin dedi diyor ama ben soğuktan hareket edemiyorum gözlerim zaten dolmuş şeyle kumla ne yapacağımı biliyorum bilemiyorum içinde bir korku var diyor bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı bana şöyle bir dua yaptı diyor ellerini kaldırdı bana şöyle bir dua yaptı diyor Allahum mahfazhu, ey benim Allah'ım sen bunu koru min beyni yedeği önünden koru ve min halfihi arkasından koru sağından koru solundan koru üstünden koru diye bana dua etti diyor fevallah Allah'a yemin edelim ki diyor Huzeyfe ma temmet davetun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'nün davası tamam olmazdan önce hatta entezallahu min Cevfi benim kalbimden aldı diyor kulluma bütün korkuları aldı diyor. Cesedimdeki olan bütün sancıları kaldırdı diyor. Üzgünümü, bir üzüntümü bir tarafa attı diyor. Ve kendim üşüyordum diyor. Sandım ki diyor, büyük bir sıcak bir havanın içerisinde olduğunu hissettim diyor. Allah-u Resulü'nün bu duası bitmez önce bunu hissettim diyor. Ne zaman ki yöneldim gidiyorum diyor. Beni durdurdu diyor Allah-u Resulü. Ey Huzeyfe! Oraya gittin. Onlarda ne hal gördün? Asla hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın dedi diyor bana. Bu tavsiyede bulundu. Ben bunun üzerine diyor... O gecenin şiddetli zamanında diyor... O heyecanla diyor... O rüzgarın şiddetli anında diyor... Düşmanın içerisine daldım diyor... Ben de onlardan birisi gibi oldum diyor. Ben de onlardan birisi gibi oldum diyor. Fazla bir zaman geçmedi ki... Aynı gece aynı anda... Ebu Süfyan kalktı diyor. Onlara hitap etmeye başladı. Dedi ki diyor. Ya maşar Kureyş ey Kureyşler ey Kureyşler ben sizlere şu anda bir söz söyleyeceğim. Ama korkarım ki Muhammed'i sevenlerden bir tanesi bu sözümü eşitebilir. Dikkat ediniz yanınızda kimler oturuyor onlara güzel bakınız. Benim bu sözümü Muhammed'i seven bir kişi eşitmesin dedi diyor. Bunun üzerine hemen diyor yan tarafımda duran bir kişinin elini sıktım kimsin halva hatır sordum bana kim olduğunu söyledi diyor kendimi belirtmemek için diyor o zaman diyor Ebu Süfyan şöyle dedi ey Kureyş vallahi, sizler Allah'a yemin ederim ki ma karar. sizler güvenirli bir yerde değilsiniz sizler güvenirli bir yerde değilsiniz ve kad heleket ...mallarımız helak oldu... ...Kurayza... ...Yehudiler bizden vazgeçti... ...yardıma gelecekler ...yardımdan da vazgeçtiler... ...gördüğünüz gibi rüzgardan gözümüz açamıyoruz... ...gidiniz... ...yolunuza devam ediniz... ...ben gideceğim ayrılıyorum... ...sabredecek bir zamanım kalmadı dedi... ...komutan... ...ha komutan böyle deyince... ...lider böyle deyince... ...o ordunun başındakiler böyle deyince... Ordu ne yapacaktır? Elbette ki perişan olacaklardır. Sümme kâme kalktı diyor bu kişi Ebu Süfyan. Devesine bindi, çözdü, devesinin üzerine ön, oturdu, vurdu, yoluna devam etmeye başladı diyor. Yemin ederim ki diyor Allah'ın Resulü bana demeseydi, ya Hüzeyfe bir şey yapma demeseydi o anda diyor ben Ebu Süfyan'ı öldürürdüm diyor. O kadar yaklaştım kendisine diyor, o kadar da gücüm vardı diyor. Ama Allah'ın resulünün tavsiyesini tutaraktan ben ona diyor, bir şey yapmadım diyor. O halde Peygamber Efendimizin huzuruna geldim diyor. Allah'ın huzurun, Allah'ın resulünün huzuruna geldim diyor. Geldim ki Peygamber Efendimiz de namaz kılıyor diyor. Allah'ın resulü namaz kırıyor diyor. Onun da zaten fazla bir kendisini soğuktan koruyucu bir elbisesi yoktu diyor üzerinde yarı parça bir elbiseyle namaz kılıyordu diyor. Evet, geldim diyor. Beni yaklaştırdı yan tarafına. Namazı bitirdikten sonra, namazı bitirdikten sonra gördüklerimi, eşittiklerimi Peygamber Efendimize söyledim diyor. Allah'ın Resulüne tebrik ettim diyor. Bildirdim diyor. Bunun üzerine fesul rabbihi çok sevindi diyor. Şediden çok şiddetli sevindi diyor. Ve hamidallah Allah'a hamdetti. Vesna aleyhi Allah'a sena etti diyor. İşte değerli Müslüman kardeşlerim bakınız Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü o halde namaz kılıyor. Namazdan sonra sevindirici bir haber eşit diyor. Onun üzerine Allah'a hamd ve sena ediyor. Bizler de hakeza, ne doğursak olalım bizi sevindirecek, güldürecek, surura kavuşturacak bir haber eşitliğimiz zaman elhamdülillah. Hamd ya Rabbi. Ya Rabbi hamd olsun. Sen bunu bizlere verdin. Bu sevinç senden geldi. Bu surur senden geldi diye Allah'a hamd etmemiz gerekiyor. Müslüman nerede olursa olsun Allah'ın hamdini senasını asla unutmaz. Ondan dolayı Allah'ın Resulü ne diyor? Acabelli emri müslim inne emrahu kullahu khayr. Müslümanın, Müslümanın emrine taçyip ediyorum. Müslümanın emri hepsi hayırlı. Müslümanın bütün işleri hayırlı. İn asabetu serra ''Şeker fekana hayranla sevinci bir şey geldiği zaman şükre diyor onun için hayırlı oluyor ve in asabetu darra bir musibet geldiği zaman sabar fekana hayranla ve ma yakunu zalik illel muslim bir musibet geldiği zaman da sabre diyor o da o da hayırlı oluyor onun için ancak bu Müslüman içindir. Müslüman bunu takdir eder. Müslüman bunun kıymetini bilir. Müslüman bilir ki her gelen bana Allah'tandır. O ne hayırlıysa benim hakkımda Allah bana onu vermiştir. Bunu bu şekilde bilir. Evet bunun üzerine değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi, çok sevindi ve Huzeyfe Hazretleri, Huzeyf Hazretleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda kaldı, beraberinde kaldı, beraberinde kaldı ve Peygamber Efendimizin devamlı her an yanında bulunan büyük bir sahabe oldu. Büyük bir sahabe oldu. Allah bizleri bu sahabelerin şefaatine kıyamet gününde malın ve evladın amelden başka fayd verim fayda vermeyen o günde bunların şefaatını Allah bizlere nas nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ve ma huwa illa qalil hatta قام Ebu sufyan. Evet Ebu Sufyan kalktı Bu şekilde izah etti. Ebu Sufyan'ın gitmesiyle de ordu dağıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevincine de kavuşmuş oldu. Evet Müslümanların yegane sır taşı olaraktan devam etti Huzeyfe hazretlerinin bu hali. Ta ki hulefalar zamanına kadar hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Bir kişi öldüğü zaman, bir kişi öldüğü zaman, herhangi bir tane sahabe öldüğü zaman sorardı bu sahabenin cenazesine şu anda Huzeyfe geldi mi diye sorardı. Bakarlardı sahabeler. Evet Huzeyfe geldi derlerdi. Ya Ömer! Çıkar namazını kılardı. Bilirdi ki bunun hakkında hiçbir şüphe yok. Hiçbir şüphe yok. Allah korusun nifaklıktan fesatlıktan başka. Böyle bir herhangi bir şüphe yok. Bunu bilirdi yakinen. Bildiğinden dolayı da Huzeyfe'nin bunu yakinen bildiğinden dolayı da Huzeyfe'nin bulunmuş olduğu cenazeye tereddütsüz olaraktan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı katılırdı. Hatta gene bazı sahabelerden şüpheli olduğu yerde gelmezdi Huzeyfe. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u bu tip cenazelere de katılmazdı. Onun katılmadığı cenazelere de bu katılmazdı. Günlerden bir gün sordu. Ey Huzeyfe benim memurlarımdan, personelimden herhangi bir tanesinde nifaklık görüyor musun? Var mı? Diye sorunca Huzeyfe buyurdu. Evet ya Ömer dedi. Sadece bir tanesinden şüphe bir tanesinde var dedi. Diğerlerinde hiçbir tanesinde yok dedi. Evet o kim olur deyince onun ismini vermedi. O şu demedi. O bu demedi. Ama bunun üzerine o kalbi keşif olan o zat Hazreti Ömer radıyallahu anh'u bir kişi hakkında bir kişi hakkında zanlı galip et yanaraktan zanlı galibe dayayaktan bir kişi hakkında şüphe yaptı ve onu da görevinden aldı, uzaklaştırdı. O bir kişiyi, personelin içerisinde o bir kişiyi. Evet, az bir zaman kaldı Huzeyfe, Hazreti Ömer zamanında kendisi hastalandı. Hastalandıktan sonra, hastalandıktan sonra bunu büyük sahabeler, büyük sahabeler ziyaret etmek istedi. Bilinmesi gerekir ki Huzeyfe'nin komutanlığında Nehavent. Dinor, Hemezan, Verrey bunlar büyük şehirdi. Hurasan kentinde, Acem diyarında bunları bu fethetti. Bu dört tane büyük şehri, bu dört tane büyük şehri Huzeyfa hazretleri fethetti. Evet onun fethedilmesiyle İslam meşalesi o diyarlara yayılmış oldu. Evet değerli kardeşlerim sahabelere sordu gelen sahabelere. Bana kefin getirdiniz mi deyince... Evet sana kefinini getirdik dediler e İnşallah getirdiğiniz kefin pek pahalı değildir dedi Bana getirmiş olduğunuz kefenler İnşallah pahalı değildir Bana ucuz kefen getirmişsiniz deyince Sahabeler evet sana kefilini getirdik Ve vakit ne sıralarda diye sordu Vakit sabah sıralarında deyince Huzeyf'e şöyle dua etti Huzeyf Hazretleri şöyle dua etti Euzubillah Allah'ıma sığınırım min sabahin öyle bir sabahtan ki cehenneme götüren sabahlardan Allah'a sığınırım billah Allah'a sığınırım min sabahin beni cehenneme götüren sabahlardan Allah'a sığınırım diyerekten dua etti kısa bir zaman içerisinde o sahabelerin huzurunda da ruhunu Mevla'ya teslim etti ve böylelikle de şu yalancı dünyasını Yalancı dünyasını mamur ederekten, ahiretini de mamur ederekten, her ikisinde dengeli olaraktan ruhu şeriflerini hakka teslim etti. Hazreti Allah bunlardaki olan heyecanı, bunlarda olan gayreti de bizlere nasip eylesin Rabbil Alemin. Allah. Ve ahiru davane Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala, ala seyyidine Muhammed.